Güneş doğmadan sabah namazını kılacaksınız. Güneş doğduktan sonra bıraktığınız zaman onu günah-ı kebair işlemiş olacaksınız. Hem o namazı kaza edeceksiniz, hem de elinizi dizlerinize vuracak ve şöyle diyeceksiniz, ''Ah kör nefis, yine beni Rabbime karşı asi kıldın, yine mücrim kıldın, yine batırdın ve yatırdın beni.'' diyeceksiniz. Belki o gün imanınızın derinliğine göre, Sabah kahvaltından iştahınız kaçacaktır. İmanınızın derinliğine göre, sabah namazını güneşten sonra bıraktığınız için o gün kahvaltı yapmayacaksınız. Ben böyle bildiğim arkadaşlar vardır. O gün kendisini eziyet eden arkadaşlar bilirim. Rab o kadar zahmeti dar mıdır? Sen kulluğun o davranış içinde bulunacaksın. Ezilecek ve üzüleceksin. Yama ve talanın bulunduğu andan, rahmetten gelen esintilerin kâkülleri okşadığı hengamdan, huzuru Rabbül aleminde bulunamadığından ötürü dövüneceksin, vurunacaksın, bu senin vazifen. Rabbin ne yapacağını bilmiyoruz orada yapacak, orada görürsün onu. Öğlen namazı zevalden sonra kılınacaktır. İkinci her şeyin gölgesi iki misli olduktan sonra kılınacaktır. Veya be-i müstesna fukaha'nın anlayışı, bir mis olduktan sonra kılınacaktır. Güneş battıktan, şafa kattıktan sonra akşam kılınacaktır. Her şey gittikten, her şey bittikten sonra yastık kılınacaktır. Kütüb-ü tarifi var. Benim meseleleri tecah içinde ifademe bakarak meselede gayri ciddilik çıkarmayın. Kütüb-ü baktığınız zaman namazın takrimleştirildiğini, tevkitleştirildiğini, belli vakitlere talik edildiğini bağlandığını göreceksiniz. Oroşta kamera bağlanmıştır. يَسْأَلُونَكَ عَنِ لَهِلَّ Sana hilallerden soruyorlar. قُلْ هِيَ مَوَقِيْتُ لِلنَّةِ De ki o insanlar için vakit bildirici bir şeydir. Hilal sizin için takvimçidir. Bugün pazartesi mi, perşembe mi? Aklını yoklamaya lüzum yok, takvime bakacaksın. Takvime bakacaksın, takvimin simasında pazartesi mi, perşembe mi, cuma mı, ne yazılıysa onu göreceksin. Hilale bakacaksın, vaktini yakalayacaksın. Hilal, belli şeyler ona bağlanmıştır. شهر Ramazan, اَلَّذِ اُنْزِلَ Kur'an. Ramazan ayı ibadet, onda Kur'an indi. Ramazan ayı. Bu her sene on gün, on bir gün takriben ileriye gelir. Ramazan ayı ibadet işi hilale bağlanmış. Sizin hesaplarınıza değil. Şayet o, mart ayının on beşi ile Nisan ayının on beşi arasında yapılacaksa Ekim'de katiyen yapamazsınız onu. O kendi mevsiminde yapılacak. El-Haccü Eşhurul Malumat Haç o da aylara bağlanmıştır. Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'dır, 9'u Arafat'ta bulunacaksınız. 8. gün, yevm Terviye günü Mina'da kalacaksınız, sünnet yapacaksınız. Hilale bağlanmıştır. Bakacak, onun durumuna göre ibadetlerini ayarlayacaksınız. يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاَشْهُرًا Kocası vefat etmiş kadınlar. Onlar da gökteki hilale göre dört ay on gün bekleyecekler. Birisi 29, birisi 30, neyse. Gökteki hilale göre bekleyecekler. İyat olan kadın, hayızdan nifastan kesilen kadın gökteki hilale göre. İbadetü da bunlar. Muamelatta da kamerin rol oynadığını görüyoruz. Duyun vesaire gibi şeyler, borçlar, şunlar, bunlar. Selem'de miadın belli edilmesi gibi şeyler. Bağlanmışsa kamera bunlar, bunlar da yine muamelat olarak, kamera bağlı olarak cereyan edecektir. Bu işin bir yönü. وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى هَذَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Ona menziller takdir ettik, urucunu kadim haline gelinceye kadar. Siz objektif olarak ona bakacaksınız. Hesaptan, kitaptan herkes anlamaz çok. Herkes astronomi tahsil edemez. Herkes rasathanelerde teleskoplarla bilmem fezayı filan seyredemez. 14 asırdan bugüne devam ede gelen usul objektif şeriatın ruhu budur. Çoban da anlayacak bunu, köydeki de anlayacak. Üniversitenin kampüsü içinde bulunan adam da anlayacak, bakacak, kamer diyecek. Alem şumul bir dinin prensibi böyle olmalıdır hesapla filan değil. Matematiğin inceliklerini herkes bilemez. Astronominin inceliklerini herkes bilemez. Bina alay mesela intikal ediyoruz. Ramazanı şerif hilali, Zilkade'de, Zilhicce hilali, Şevval hilali bunlar aynı zamanda Ramazan'ın müşridir. Ramazanı gösterici, Şevvali gösterici, Zilhicce ve Zilkade'yi gösterici Yanıp sönen lamba gibi lambalardır bunlar. Eski cihazlarda vardı. Bir gönderici cihazda yanıp sönen lamba vardı. Müşir lambası vardı. Çalışıp çalışmadığını ondan anlıyordunuz. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Hilal sizin için bir müşir lambası gibidir. Ne olup bittiğini size haber verir ona uyacaksınız. Dinin prensibi bu. Memleketimizde ve insanımız arasında bu mesele ciddiyetle ele alındığı hususu şayan şükrandır. Milletimize medyunuz, eğiliyor milletimiz bu husustan. Dinini araştıracaktır. Evvela hemen şunu arz edip edip sonra mevzuya geçelim. Mümin dini günlerini araştırma mevzuunda hilala bakması, onu takip etmesi farz-ı kifayedir. Cenaze namazı kılmak gibi farz-ı kifayedir. Bir memleketin, vacip diyenler de vardır, bir memleketin halkı bütünüyle hilali araştırmayı terk ederse herkes bir farzı terk etmiş gibi günahkar olur. Evvela her mümin bu mükellefiyetini anlamalıdır. Âlâtü edavat çıksa teleskoplarla, ışık hızıyla beş bin senelik, milyon senelik öteleri görsek yine hilalin araştırılması farz-ı olarak mükelleflerin omuzunda kalacaktır. Araştırılmadığı zaman herkes günahkar olacaktır. Her fert mükellefiyetini bilmeli. Çıkacak Ramazan'ın bidayetinde, Ramazan'ın sonunda, Şevval'in başında, Zilhicce'de Zilhiccenin onunda hilali araştıracak, bakacak vazifesini yapacaktır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bu mesele Kur'anla, sünnetle ve fıkıhla tayin ve tespit edilmiştir. <tumu> ve gum 30 Buhari Müslim rivayet ediyor. Ben Kur'an dedikten sonra evvela Kur'anla başlamayı tercih etmeliydim. Kur'an fe men şehide diyor. Kim Ramazani Şerif hilalini görürse oruç Burada üç tevcih var. Meselimizde münasebetler iki tevcih görüyoruz. Bunlardan bir tanesini müfessirler şöyle anlamışlar: Kim Ramazani şeriften misafir olmaz, mukim hazır olursa hilali müşahede ederse o oruç tutsun. Diğer tercih de şudur: Kim ayı görürse oruç tutsun. Ayı görürsem. Ay ramazan Ramazani şerif ayı demektir. Ay bir zamandır. Zaman sureti katiyede görünmez. Ancak mekana ait şeyler görünür. Zira zaman itibari bir hattan ibarettir. Biz zamana ait bazı şeyleri mekandaki hareketle görürüz. Öyleyse görülmeyecek bir şeyi sizin nazarınıza vermeyen Hz. Allah, kim hilali görür oruç tutsun diyor. Binaenaleyh bu bir nastır. Bu nas mevcutken, İngiltere'de, Amerika'da yapılan hesaplara bağlanarak ben ayı görmekle değil de hesapla oruç tutuyorum diyen bir kimse, evvela mevridi i nasta müracaat ettiğinden ötürü, kelam ilahi İngiliz'in kelamının altında tutuyor demektir. Allah ve men şehide min şehre fel Kim gözüyle ilali görür soruştusun. Ve usulü prensip şudur, cehaleti bıraktın bir kısım kimseler. Mevridi i nasta iştahada mesa yoktur. Yani Allah konuşurken başka iştahatlar durur. Resulullah söylerken hüküm ve verilmez artık. Allah fe men şehide min kumuş Dünya almanaklarında hilali görürseniz değil. Kirin tespit tesbit değil. Kandilli ve değil. Görüyorsunuz Kurban Bayramı'nı bir gün evvel aldılar. Çünkü beşer hesabı yanlışmış. Değiştiriyorlar şimdi. Ramazan'da bir gün evvel aldılar, araştırıcılarsa olsunlar. Beşer hesabı yanlış oluyor. فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُشْ شَهْرَ Kim hilali görür soruştusun. Allah konuştuğu yerde beşer hüküm veremez. Allah size şöyle abdest alacaksınız. Rabbim bana şöyle daha makul geliyor, şöyle alacağım. Dediğin an Rabbine karşı isyan etmiş olursun, abdest alsan bile... Denebilir ki iki tevcih var burada. Ayette bu türlü tefsire tevhile götürülü bir taraf bulununca iştahatta yapılabilir. Bu mevzuda şerefsüdür olmuş 100-200 tane hadisi görünce meseleyi değişik şekilde tevil etmek mümkün değildir. Buhari ve Müslim'de olanların sadece iki üçünü nakledeyim size ve sadece tercümesini vereyim. Bakın ki hesabı hiç ve imkan kalıyor mu? صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكمل العدة ثلاثين. Rawayh al Sheikhan. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüz zaman da bayram yapın. Eğer bulutlu vesaire gibi bir şey olursa o zaman Şabanı 30 gün yapın. 31. gün kamera ile 31 olmaz bayram yapın diyor. Ve Aleyhisselatu vesselam yine buyuruyor. Ve izâ <Sessizlik> ra'aytum el ve izâ Hilali gördüğünüz zaman tutun, gördüğünüz zaman da iftar edin. Revaahu şeyhân. La tasûmu hatta terâ <Sessizlik> hilâl ve lâ teftiru hattâ terâ hilâl. Hilali görünce oruç tutun, hilali görünce de iftar edin diyor. Ve bir yerde Buhari, Müslim'de vaka anlatılırken bu vakada sahabe diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi Aşyar ve hekezem. ve hekeza buyurdular. Ve hekezem. 3 defa elini vurdu birbirine, ikincisinde bütün parmakları açıktı. Ay işte şudur, ay şudur deyince sonra üçüncüsünde parmağını katladı, yirmi dokuzdur. Ramazan esas itibariyle yirmi dokuzdur. Ama bulutlu ve görünmeme, mevani gibi bir şey olursa siz otuzu ihmal edersiniz. Ve bir yerde bütün tevil kapılarını kestip işte attı. اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُوا وَلَا نَحْزِبُوا رَوَهُ الْبُخَارِ Biz bir ümmet-i ümmiyeyiz. Meselelerimiz objektiftir. Alem-şumul bir din olduğundan ötürü kölesi de, cahili de, çobanı da, beyi de, paşası da olacaktır. Aynı zamanda astronomik araştırmaları olanı da olacaktır. Meteorolojik araştırmaları olanı da olacaktır. Atmosferle meşgul olanı da olacak ve hilalın durumunu anlayacaktır. ile uğraşanı da olacaktır, sistemlerin durumunu anlayacaktır. Binaenaleyh biz yüzde doksan dokuz virgül dokuz bu ince işleri anlamayız. Yani halkımız anlamaz. Öyleyse kitabet yazma, çizme, hesap etme yoktur bizde diyor. Hesap yoktur. Kitap öyle diyor. Sünnette hilalin sübutu mevzuunda böyle diyor. Ve fukada ne diyor? Ben onu size söyleyeyim. Ondan sonra size sorayım siz ne diyorsunuz? İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve o mezhepten gelen fukada diyorlar ki müneccim hesabına, muvakkid hesabına itibar edilmez. Kitap söyleyeyim size. İlk Hanifi fıkıh kitaplarından kendinize bakınız ve kerv üzerine yazılmış Allah mezeilayinin şerhine bakınız. Bedaiü es-senaiye bakınız. Son yazılmış İbn Abidin'e bakınız. Hidayeye bakınız ehli tercihdir. Mümtaka ve şerhlerine ininiz. Bütün Hanifi fıkhını kurcalayınız. Size diyeceklerdir ki la'i'atibara li hesab el-munaşimin. Vakitlerin hesabına itibar edilmez diyeceklerdir. Neye müracaat edeceksiniz? Röyete. Bu kitaplar böyle diyor. Öyleyse, bir iki tane insan bu mevzuda hesapla fetva verilir demiş ise de, yine usulü fıkıhla bir mesele getirelim. Zahiri kavle göre bir şey söylenmişse, şayet o mevzuda açık bir ittifak var ise, şazla müfti fetva veremez. Bunun manası şudur, kendi mezhebinin, ülemasının ittifak ettiği bir meselelerin aksine kendi müştehid olsa dahi fetva veremez. Ya Kur'an-ı Kerim'in tercümesini bilmeyen nadan ve Gühelâ. Bu da meselenin bir yönü. Hanifi mezhebiniz. Siz hangi mezhebtensiniz? Hanifi mezhebindeniz, Hanifi mezhebinde hiçbir imam, kandilli rahzathanesine ve yakın-ı soracaksınız, oruç tutacaksınız demiyor. Göreceksiniz, tutacaksınız diyorlar. İmam-ı Şafii Hazretleri bütün kendi imamlarıyla beraber Hanifi mezhebinin noktayı, nazarını teyit ediyor. Ta 8. asra kadar hicrim, 8. asırda hafız tüpki var, Şafii mezhebinde mühim bizzat. Diyor ki, bir yerde bir adam ben gördüm derse hesaplarda aksini ispat etsem, hesap daha kuvvetli olduğu için hesaba müracaat etmek uygun olur diyor. Hafızsız ki ben bunu söylüyorum ama diyor, bu hesap sahibine itimat eden için hücret olabilse dahi objektif olamaz ve ilan edilemez diyor. Fetvadaki inceliği anlıyor musunuz? Mukayyettir. Bir diyor ki, röyetle hesap arasında zıtlık olursa, araştırma olur, hesap da yapılır, zıtlık olursa hesaba itibar etmek lazım. Ama hesap umum halkı bağlamaz diyor. Sadece müneccime, muvakkıte itimat eden bir kimse yapabilir bu işi, ilan yapılmaz diyor. Aynı mezhebin Allame i̇bn Hacer aynı mezheb imamlarından, Allame Remli aynı mezheb imamlarından ve dokuzuncu asırdan müceddis sayılan İbn-i Dakikil İd diyor ki, Hafız Tükti bu mevzuda öyle bir hata etmiştir ki, İmam-ı de mahkup etmiştir, başkalarını da mahkup etmiştir. Şu kadar şartlı bir fetva söylemesi karşısında Allame i̇bn Hacer gibi kimsenin reaksiyonunu görüyoruz aynı mezhepten. Zemlinin reaksiyonunu görüyoruz ve müceddit olduğunda ittifak vakı olan İbn-i İd'in bu mevzudaki itirazını görüyoruz. İşte Şafii mezhebinin noktayı nazarı da bu, mezhep bilmeyenlerin kulaklarına sokulsun. Ahmet Anbel ve imanı ı Malik'in mezhebi mevzuunda bu mevzuda hiçbir istilaf yoktur. Katiyen görecek, oruç tutacaksın, katiyen görüp bozacaksın. Hanifi mezhebiyle aynı çizgi üzerinde bulunuyorlar. Teferruata ait küçük meseleler bir tarafa. Ancak bir husus var. Hanifi mezhebinde Ramazan'ın sübut bulması için bir tek şahit. Bir adam gelse dese ki ben hilali gördüm, bütün millet oruç tutacak. Bayram hilaline gelince en az iki şahit, en az iki şahit. Kurban Bayramı hilalinde de zilhiccede en az iki şahit bulunacaktır. İki şahit olmadıktan sonra ne Kurban Bayramı yapılır ne de Ramazan Bayramı. Dinimizin prensibi olarak bilecek ve bulacağız. Ancak Hanefi fukahatinin bir kısmı derler ki hava açıksa herkes hilali görebilecek durumda ise Ramazanın başında bir şahit Ramazan Bayramında da iki şahit kafi değildir. Cemmi gafir görecek. Yani yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluk hilali gördüm diyecek. Sonraki fuka Ali Ülkari gibi kimselerse diyorlar ki, hilalin araştırılması terk edildiği için nereden bulacaksın cem gafiri hilali araştıranı? Binaenaleyh yine günümüzde iki adam bayramda ben hilali gördüm derse, Ramazan'da da bir kişi hilali gördüm derse, bütün millet ona uyacak, oruç tutacak ve bayram yapacak. Uzattın mı? Ezan okundu mu? Vakti geçirdim. Fakat bu mevzuda küçük bir şey daha var. Çünkü buna dönmeyeceğim bu mevza. Küçük bir şey. İhtilafi metali mevzu. Hesabın da ayrı hesabı var. Dünya almanaklarına göre hesap ettirildiği Türkiye'de oruç, tutulan oruçların yanlış olduğu meydana çıktı. Onun için sağ olsun Diyanet Ramazan'ı bir gün öncesine aldı. Kurban Bayramı'nı da bir gün öncesine aldı. Ben din kurulundaki bir ile görüştüm, Muvakkit, Diyanet muvakkıtı. Kandilli Rasathanesi'nin hesapları gelince Suret-i Katiyede Ramazan'ın birinci günü hilal bir yerde görülmeyecek diyor. Muvakkit hesap yapıyor, Angola'da görülecek, falan yerde görülecek, falan yerde siz dünya almanaklarına göre işi bir daha hesap edin. Hesap edilince Diyanet muvakkitinden özür diliyorlar, kusura bakmayın. Görülmeyecek dedik ama yanılmışız biz, görülecekmiş hilal dediler ve onun için öne alındı onu siz de gördünüz neyin nasıl oynadığını gördünüz İhtilafı metali mevzu Bu şu demektir Hilal yer dilimlerinde ayrı ayrı dilimlerde ayrı ayrı zamanlarda görünür. Binanın Ali hangi dilimde görülüyorsa o dilimde bulunanlar oruç tutacaklar. Bu mevzuda hemen hemen bütün mezhepler ittifak halindedirler ihtilafı metaliye itibar edilmez. Âlem-i İslam'ın bir yerinde hilal görüldüğü zaman diğer yerlerinde de tutulacak şeklinde fetva vardır. Ancak müteahhirinden bir kısım kimseler, çok zayıf olarak Hazret-i Ayşe'den rivayet edilen, hatta bazı nakkatın mevzu dahi diyebileceği, belki Haşimi emevi hissiyatına bağlı söylenmiş bir söz olarak ortada bulunan bir husus vardır ki, ihtilaf-ı metaliye ona dayamaktadırlar. Herkes kendi memleketinde gördüğü hilale göre oruç tutacaktır. Ama bu meseleyi de şöyle bilelim. İhtilaf-ı metali, hilal teşekkül etmeye başladığı andan itibaren, doğudan, şarttan gayet hafif bir hilal olur. Mesela sıfır onda bir olur. Onda iki, onda üç, tarafa doğru derece kat ettikçe, dilimleri atladıkça kalınlaşır. Binaenaleyh daha evvel kartta görünür, teşekkül etmeye başladığı şartta daha sonra görünür. İhtilaf-ı metali dediğimiz şey budur. Onun için Kars'ta Edirne'den farklı görünür. Kars'ta daha yeni teşekkür etmeye da hilal derecesine göre ben umum halk anlatın diye bu mevzudaki ilmi şeylere inmeden halkın, anlayışıyla, halkın anlatışıyla arz ediyorum. Edirne'de görünecektir o gece. 6-7 saat sonra Edirne'de görünecektir. Buna ihtilaf-ı metali diyoruz. Fakat ihtilaf-ı metali kabul edilse bile Türkiye'de yanlış anlaşılıyor bu. İhtilaf metali var ise şayet yerin dilimlerini biliyoruz biz. Kars'la Edirne arasında fark olur ama hiçbir zaman aynı dilim üzerinde bulunan memleketlerde fark olmaz. Eğer bir yerde ihtilafı metaliye itibar ediyorlarsa Kars bir gün yapsın, Ankara ayrı gün, Edirne de ayrı gün yapsın. Ama bizde öyle değil. Gariplik, tuhaflık ve talihsizliğe bakın ki Mardin'in bir köyünün yarısı sınırda, öbür tarafta kalmış, Suriye'de kalmış. Yarısı da bizim tarafımızda kalmış. İhtilaf-ı metali diye köyün yarısı bir gün evvel tutuyor, yarısı da bir gün sonra tutuyor. Yer dilimleri, coğrafya durumu belli olduğu bir dönemde ihtilaf-ı metali diye bunu ortaya atan, atan adamlar, müfti dahi olsa, vaiz dahi olsa, reis dahi olsa gülüş duruma düşer. Bırakalım o zaman Kars ayrı gün tutsun, Edirneli de ayrı gün tutsun. Buna zayıf bir fesla varsa kimse bir şey demesin. Ama istirham ederim, Bulgaristan'da yarısı köyün kaldığından ötürü veya tartımızın köyünün yarısı Rusya'da kaldığından ötürü, köyün yarısı bir gün evvel, yarısı bir gün sonra oruç tutmasını kitapla filan anlatmak mümkün değildir. Anladınız mı itilaf metali mevzunu? Derece merece demegocüsüyle mesele anlatılamaz. Meselenin haritasıyla milletin karşısına gelmekle mesela anlatılamaz. Meselemiz herkesin anlayabileceği vuzuh ve inişap içindedir. İnna ümmetün la Lanaktubu ve la bu diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatutu vesselam, bu diyete ait bize bir çizgi çizmekte ve bu çizgi üzerinde bizi ittifaka davet etmektedir. Resulullah'ın çizgisinde ittifak edin. Ta ihtilafa düşmeyesiniz. Allah yardımcınız olsun. Billahi teala el Fatiha. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ le hâza ve mâ kunnâ le nehtedî le ulâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve'l-i'tisâmî illâ billâh.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 Etakullaha teala ve atiyuhu. Ve bellana resuluhu'n Nebi'l Muhterem Müslümanlar. Rabbimize iman ve inanılması gereken şeylere iman cismaniyetimize ruh gibi bize hayat gibi bir husustur. Biz yaşama zevkini onunla buluruz. Onunla ereriz yaşama zevkine. İnanmamada bir zevkin bulunması şöyle dursun, o cehennem numun bir azaptır, bir ıstıraptır. İman sayesinde biz dünyayı cennete çeviririz. Cennet nümun hadiseler karşısında dahi cehennemi seyrediyor gibi zevkten kendimizden geçeriz. İman hayatımızda cennetin tohumlarını taşımakta. Ve biz o tohumlarla hayalen ileride Allah'ın lütfedeceği nimetlere, temessül etmiş nimetlere bakmakta ve baktıkça huzur ve saadet içine gömülmekteyiz. Her şeyi iman sayesinde buluyoruz. Sonra bu imanı Rabbimizin emirleri istikametinde faziletlerle donatmaya, onu mamur kılmaya çalışıyoruz. Katiyen biliyoruz ki dünyevi hayatımızda, uhrevi hayatımızda meydana gelecek bir kısım gedikleri, mevcut olan bir kısım eksiklikleri Rabbimize kullukla ancak telafi eder o boşlukları doldurabiliriz dünyevi hayatta zikzaklardan kurtulma, inhiraflardan kurtulma, Rabbin emirlerine bağlılık içinde yaşanan bir hayatla kabil olduğu gibi, ahirette intizar ettiğimiz, keyfiyetlerini bilemediğimiz, zevklerine hayalen ve fikren eremediğimiz, Rabbimizin bize lütfedeceği bütün ihsanların çözülmesi ve biz tarafından elde edilmesi yine bu sayede olacaktır. Burada kulluk adına katlanılan herhangi bir meşakkat ıstırap, kulluk adına yapılan Allah'a karşı herhangi bir vazife öbür alemde bir kısım nimetler halinde karşımıza çıkacaktır. Günah, isyan ve hatalarımız Allah'ın o lütuf ve nimetlerinin bize verilmesine mani olmayacaktır. İnşa afa ve inşa azza sözüyle tanıdığımız Rahmanu Rahim olan Hazreti Allah düşüp kalkmış insanlar olarak da huzuruna gitsek bize burada kendisine karşı yaptığımız kulluğun mukabelesini, mükafatını birkaç kat bereketiyle ihsan edeceğine inanıyoruz. Hususiyle 20. asırda Salalet, küfür ve küfranın hüküm ferma olduğu zamanda insanımızın tam istikamet içinde yaşaması oldukça müşkil, muhal derecesinde zordur. Bu kadar zor şartlar içinde Müslümanlığın emirlerine riayet eden, kulluk vazifesini gücü yettiği kadar yerine getirmeye çalışan kimsen Orada iki büklüm kalmayacak, yerlerde inşallah sürüm sürüm olmayacak, sıratı geçme imkanını bulacak rahmeti ilahiden istifade yoluna vasıl ve nail olacaktır. Burada çalışıp çabaladığımız gibi huzuru Rabbül Alemine gideceğiz. Günaha girmiş, günaha batmış, çeşitli hata, çeşitli isyanlar içinde yaşamış bir cemaat olarak Rabbimizin huzuruna gideceğiz. O huzur esas itibariyle hatalıların, günahkarların ve mücrimlerin kabul edileceği bir huzur değildir. O huzur, fak insanların, temiz insanların, nezih insanların kabul edildiği bir huzurdur. Ama bununla beraber kulluğu bırakmayan, düşe kalka dahi olsa onu sonuna kadar götürmeye çalışan, Neticesinde Rabbin vaad ettiği mükafatı almak için çırpınıp duran bir insan inşallah öbür alemde hiçbir rüsum kalmayacaktır diyorum allah Allahu Teala ve Teccadazze Hazretleri burada kullarının yaptığı kullukla kulluğun herhangi bir çeşidiyle öbür alemde ayrı ayrı insanların kapısını açacaktır. Burada yaptığınız herhangi bir ibadet Orada size ayrı bir ihsan kapısı açtığını göreceksiniz. Siz bir yönüyle cennete girme hakkını kazandığınız an göreceksiniz ki namaz önünüzde temessül etmiş, size ışık tutan bir rehber gibi önünüzde yürüyor. Göreceksiniz ki Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir topluluk halinde saf bağlayıp, Efendimiz'in teftişine ve şefaatle gelmesine müheyye olduğu noktada, Hacca gitme sizin için ışık tutuyor ve size yol gösteriyor. Ve göreceksiniz ki, mustariplerin ıstırap içinde inlediği andan, gözlerin dönüp katlerin iki büklüm olduğu hengamda, susuzluktan dudakların parça parça olduğu zamandan, susuzların suya kanacağı reyyan ismindeki bir kapıdan akın akın cennete girmeler olacak, bu kapıdan girişti orucu siz önünüzde bulacaksınız. Mahşerde ve mahkemeyi i kübrada, sırtınızdan kalkan bir hadise kalkarken bir başkası sırtınıza yüklenecek ve belinizi itir edecektir. Belki birkaç defa secdiye kapanacak, birkaç defa yüzünüzü yerlere süreceksiniz, birkaç defa başınıza basılacak, Birkaç defa siz her şeyiniz ayaklar altında kalıp çiğneneceksiniz. An olacak, dem gelecek, ümidiniz kesilecek. Bittiğinize inanacaksınız. Artık bizim için bir hayır, bir yümün olmaz diyeceksiniz. Yersin içine gireceğiniz anda birer dizinize ferman getirecek ses ve çoluk duyacaksınız. Bu söz, bu ses Arş azamın altından, Başını yere koymuş, doğduğu zaman söylediği aynı sözleri tekrar eden, ümmeti ümmeti diye yalvaran ve destancının ifadesi içinden, Ya Rabbi, kızım Fatıma, istemiyorum senden, Sıpteyn-i olan Hasan Hüseyin istemiyorum senden, falan istemiyorum senden, filan istemiyorum senden, mücrim ümmetimi istiyorum senden, ve şefaatin sizin üzerinizde sahi abban olarak geliştiğini göreceksiniz. Bütün beli bükülmüşlere başınızı kaldırın denecek. Başınızı kaldırın ve aleyhissalatü vesselamın arkasında saf bağlayın durun. Bu mevzuda da siz, aleyhissalatü vesselamla sık sık münasebet kurmanın önünüzde bir rehber gibi yürüdüğüne şahit olacaksınız. Eğer burada sık sık Rabbinize müracaat etmiş, kapısında mevcut olduğunuzu duyurmuş, mevcudiyetinizin alametini bir dilekçe halinde takdim etmiş, davetlere icabet etmiş, ihtimalarda bulunmuş, yoklamalarda iffati vücut etmiş iseniz, orada siz yoklara sarışmayacaksınız. Orada unutulmayacaksınız, Kur'an ferman ediyor. Siz unutmadığınız için unutulmayacaksınız. Günde beş vakit namazda siz çağrılıyorsunuz bir konferansa. Siz bu davete icabet etmek suretiyle geldik diyorsunuz. Müezzinin Allah büyüktür sesine siz burada Allah büyüktür sesiyle cevap veriyorsunuz. Allah büyüktür sesine siz rükû ile cevap veriyorsunuz. Allah büyüktür sesine secde ile cevap veriyorsunuz. Davete icabet etmiş, yoklama defterinde varlar arasına isminizi yazdırmışsınız. Hacca davet edilmişsiniz. Ve binler sözüne icabet etmişsiniz. Dereler, tepeler kat etmişsiniz. Para sarf etmişiniz. Yol meşakkatine katlanmış oraya kadar gitmişsiniz. Size soruyor Rabbiniz, büyük kongrede bulundunuz mu? Yoklamada adınız rastlanıyor. At vardı, araba vardı, ayakta fer vardı, sakaç vardı. Geldi kevet ya Rabbi, bulunduk yoklamada, varız. İsmati vücud ettiniz, unutmamışsınız, unutulmayacaksınız. Bir seneye nur saçan Ramazan-ı Şerif'te davete tabi tutulacaksınız. Yine size davetiye çıkarılacak. Sahurda iştima yapacaksınız, iftarda iştima yapacaksınız, İmsakta istima yapacaksınız, yine yoklamalar yapılacak. Sira men katabi na ve İnnal Bir lahza nız fütetmeden ve bir lahza içine sıkıştırılan davranışlarınızdan kaflet etmeden hayatın saniye, aşire ve takiplerini tespit eden şerefli melekler her şeyinizi yazacak. Sizin o topluluğa, o içtimaya gelip gelmediğinizde kaydedilecek, yazılacak bütün içtimalarda bulunmuş insanlar olarak Rabbin huzurunda büyük içtimaya gitmiş olacaksınız. O içtimada teksişe, tağda da tabi tutulacaksınız. Üzerinizdeki emarelerle tanınacak ve üzerinizdeki emarelerle gönderdiğiniz davetiyelerin suretleriyle hüsnü kabul görecek ve cennete alınacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine Kevser'inden su vereceğini ifade buyuruyor. Ben ümmetime su vereceğim buyuruyor. Başların döndüğü, gözlerin bulandığı, katların iki müslüm olduğu, ayakların sir sir sitrediği günde, Bizlerine derman ve kalplerine kuvvet olan Rasûlullah'ın eliyle Kevser içecekleri vaadini veriyor. Sahabi soruyor, ''Yâ Resûlallah nasıl tanırsın sen onları?'' Buyuruyor ki, ''Sizin anlı beyaz, ayaklarında beyazlık bulunan atları nasıl tanırsınız? Böyle atlarınız olsa nasıl tanırsınız? Tanır mısınız bunları?'' ''Evet, evet ya Resûlallah tanırız. Ben de ümmetimi öyle tanırım. Benim ümmetim abdest huzurlarını yıkamadan ötürü alınları parıl parıldır. Benim ümmetimin kolları pırıl pırıldır. Benim ümmetimin hayatları nurludur, ben onlarla ümmetimi tanıyacağım. Mesaj göndermişsiniz, münasebet kurmuşsunuz veya gönderilen bir mesaja icabet etmişsiniz. Saadat ve içtimada bulunmuşsunuz, unutmamışsınız, Unutuluyorsunuz orada. Unutursanız orada unutulacaksınız, Resul-i Ekrem tarafından unutulacaksınız. Yakını görünseniz dahi, cemaati içinde bulunsanız dahi, onun dünyasında yaşasanız dahi unutulacaksınız. Belki durumunuzdan tiksinti duyulacak bir hale icra edileceksiniz. Böyle bir şeyle meseleyi bitirmek istemezdim. Söz kendi akışı için doğruya gelince onunla art edeceğim. Efendimiz çok şefkatliydim. O kendisini anlatırken Hz. İbrahim'e benzediğini ifade buyurur. Biz de selam içinde bu iki ucu bir araya getiriyor hissine birden rahmet okuyoruz. Anne ve babasının kendinden evvel meçhul bir durumla gidişi Efendimiz'i daima ağlatmıştım. Bir gün asabının huzuruna çıkınca hıçkırık hıçkırık ağlayarak çıktım. Ben şurada anne ve babamın Rabbim tarafından affedilmesi için yalvardım, yakardım, bana dendi ki onların durumu makbul değil ve iki hükrüm olmuş oraya kadar gelmiştim. Bu mevzuda Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra beşaret gamz ve ifade eden bir beyanla belki bu üzüntüsü gitmiştir ama ben bu noktada onu Hz. İbrahim'e benzeterek esas Hz. İbrahim'in durumunu arz etmek istiyorum. O kaç defa ey benim babacığım demiştim. Ve bu babacığım deyişleri Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. Babacığım putlara secde etmem. Babacığım Rabbini inkar etmem. Babacığım şu hayatı tekviniye yaratan Halık'ına karşı gözü kapalı dolaşmam. Babacığım putlara kulluk yapmam. Babacığım Rabbime isyan etme diyordum. Bütün hayatı bir babacım şeklinde inlemişti Hz İbrahim'in. Ama babacım sözü bir pusperestin gönlünde mahkeç bulmamıştı. İbrahim'in arkasında çağlayanlar meydana gelmişti. Vadiler onunla inliyordu. Sanak sağnak rahmet onun başına yağıyordu. Ama gel gör ki baba kötü gitmişti. Ve Resûl-i Ekrem, ait meseleler içinde bu durumu anlatırken, o şefkatli, reafetli İbrahim, mahkemeyi Kübra'da da, herkes ameliyle cennete gideceği zamanda da, yine babacığım babacığım diyecek. Babacığı karşısına dikilecek. Babacığının elinden tutup da kurtarmak isteyecek. Ya Rabbi bu benim babamdı. Benim babamı derbeder ve perişan etmem. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor, bire babası ayaklarının dibinde kötü bir maluk şekline girecek ve İbrahim'in içindeki şefkat ve reyfet silinip gidecek, babası için artık cennet talebinde bulunmayacak buyuruyor. O güne gidiyorsunuz. İbrahim'in babasına faydası olamayacağı güne gidiyorsunuz. Sefaçinin sefaatini kar etmeyeceği bir güne gidiyorsunuz. Amellerin konuştuğu günde beş defa Rabbin davetine icabetin. Büyük bir halinde hüsnü kabul gördüğü güne gidiyorsunuz. Hazreti Muhammed'in sözünün, sazının geçeceği güne gidiyorsunuz. Allah'la münasebetinize hız ve kuvvet veriniz. Resûl-ü Ekrem'le alakanızı takviye ediniz. اَلٰا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَانِ الرَّامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ Kama Allahü الله تبارك Teala في al-Kalam. Ve ıza Qur'a al-Qur'an, festemu lehwan c'tu, lalakum turhamun. Aüzü bİllahü min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Vılladına jahedu fi naal الله anhum الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر خاضما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخير وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على لدبي Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Kemâ salli tealâ seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil ailemin rabbena inneke hamidin neceed. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Kemâ barik tealâ İbrahim ve ala ahli İbrahim fil ailemin rabbena inneke hamidin neceed. Varda Allahümme anil siddique, abî bekrî, vel farûku, umarâ ve uthmâne ve alî Ve vanı sâhâbetü ve tâbiîn el ahyaru minnâ ve el birrâr ve sallamâtîsen kefîran ilâ yawm el hash ve el qarâr vahşunâ yaratan donatan bezeyen, süsteyen azametine uygun bir sanat eseri olarak şu meşhergâha gönderen, gönderip لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِمْ لَا tebcil eden Hz. Allah'ın kulları. Anlatıldığı şekilde anlatılan vasıflara sizler masarsınız Allah'ın kulları. اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا Sizi bu denli mükemmel yaratan Hz. Allah'a onu görüyor gibi onun müşahedesi altında bulunuyor gibi müracaat edin, dehalet edin, ona sığının. Emirlerine itaat edin, emirlerine inkiat edin, kul olmaya çalışın. Allah'a itaatten bir lahsa olmayın. İnna Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve'ita'i'z-kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarifini getirdiği size intikal ettirdiği dürüst yaşamakla, istikametle Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla emrediyorum. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor, kalbinizin atışlarına vakıf bulunuyor, beyninizin kuddelerine nigahban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla, yakınlarınıza bir şey vermekle, Yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuza şahbalaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyorum. Ve <gülüyor> yanha'nil fuhşayı vel münkeri vel bagy. Ya'izukum la'allakum Ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden sokaklarda salma gezeninden ve evlerin içine sızanından her çeşidinden.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 Emn Eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah inne salatetenha ani'l fahşai ve'l enker <gülüyor> ve la zikrullah ekber vallahu ya'lamu ma tesmaun. Subha Allahu'l azim.